Zülfurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Fatiha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap, kitabın anası, özü, el-esas gibi adları da vardır. El-Fatiha Suresi bir ve yedinci ayetler, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet, Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü, alemlerin tek Rabbi olan Allah'adır. Rab, bir insan, bir toplum veya bir şey üzerinde otorite iddiasında bulunmadır. Rab, aynı zamanda besleyen, büyüten ve varlığı devam ettirme gücüne sahip olandır. Kurumsal olarak kainatta her türlü otoritenin asıl kaynağı, sahibi ve hayata hükmü geçerli olandır ki, O da ancak Allah'tır. O'nun emrini beğenmemek ve dışlamak, Allah'ı Rab olarak tanımamaktır. İkinci ayet O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere acıyıp, mağfiret edecek olandır. Üçüncü ayet, Din gününün, ahirette hesap gününün maliki, hükümranıdır. Dördüncü ayet, Ey Rabbimiz, yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bu ayet, inananların Allah'a verdiği bir taahhüttür. Bilmemiz gerekir ki, Allah'a kulluk, yalnız O'na ibadet etmekle değil, hem ibadet, hem emir ve yasaklarını itaatle gerçekleşir. Çünkü Allah, yalnız ibadet ilahı değildir. Bunun içindir ki İslam, La ilahe illallah başlar, İyyâ Kenabüdü ile yürürlüğe girer. Kur'an'da birçok yerde Allah'a kulluk emredilir. Çünkü insanları, bütün emirlerine itaatte kul etme hakkı ancak O'nundur. Zaten Allah da insanları bunun için yaratmıştır. Çünkü bire kul olmayan bine kul olur. Allah'a kullukta yücelik ve hürlük, kula kullukta ise esaret ve küçülme vardır. Seyyid Kutup tefsirinde öyle bir zaman gelir ki insanlar Allah'ı sözle inkar etmeyebilir. Ona ibadeti de terk etmezler ama o ibadeti ya birine gösteriş olarak yaparlar ya helal ve haramı serbestlik ve yasakları tayin ve ilanda. Başkalarının İslam'a aykırı emirlerini istekle itaat ederler ya da İslam'a aykırı olan bir kimseye sığınmak ve ondan bir paye elde etmek için isterler ki bu durumda onları Rab kabul etmiş, onlara tapmış ve kulluk etmiş olurlar. Böylece Müslümanım dedikleri halde Allah korusun şirke düşerler der. İslam öncesi Arap müşrikleri de ideolojileri yönünden Allah'ı inkar etmiyorlar fakat ...onun hayatlarında hükümleri geçerli olan Rab olmasını kabul etmiyorlardı. İşte Allah'a Rab, Malik, Hükümran ve Tek İlah olarak inanmamak şirk olur. 5. Ayet Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam'la yaşat. 6 ve 7. Ayet Kendilerine lütfundan nimet verdiğin, iyi kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş... ''Ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil Ya Rabbi.'' Yahudiler, Hristiyanlar ve diğerleri gibi. Yahudiler dinlerini merasimleştirdiler. Peygamberlerini küçük düşürdüler. Devre dışı bıraktılar. Hakaret ettiler. Hatta bazısını öldürdüler. Hristiyanlar ise peygamberlerini ilahlaştırdılar. Din vicdan işidir diye onu vicdanlara hapsettiler. Ve dini dünyevileştirdiler. Halbuki inancı, dini, kişinin iç dünyasına ait bir şey olduğunu söyleyip, onu vicdanla sınırlı bir alan içine hapsetmek ve kişiyi dini yaşamından engellemek yanlış ve geçersizdir. Çünkü vicdanda olan her şey her yerde var demektir. Bu yönden bunu hegemonik, baskıcı usul ve üsluple bastırmak, insan onurunu zedeleyen bir tavır olmuştur. Amin, Amin. öyle olsun, öyle kabul eli anlamındadır. Ve amin demek sünnettir. Sesli namazlarda Hanefilerde imam ve cemaat sessiz, Malikilerde yalnız cemaat sesli, Şafii ve Hanbelilerde imam ve cemaat sesli okumaları menduptur. Besmeleler İmam Şafii'ye göre sureye dahil sayıldığından sesli namazlarda açıktan okunur. İmam-ı Azam ve Malik'e göre 7. ayet Gayr-ül Mağdubi'dir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Fatiha Suresi 1 ve 7. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öz.